Bismillahirrahmanirrahim. ders 5.10. Ömbeşinci ders, alim ü ile talebeler arasında geçen bir konuşma, diyalog. Ya Abdül Salami, hani o fi ve tecrübe Ey Abdül seni Kur'an-ı Kerim'in hıfzı ve tecvidi müsabakasında ki başarının sebebiyle tebrik ediyorum. Ühenni'uke tebrik etmek, kutlamak. Favz, fazeyi az önce okurken söylemiştik. Başarı, kurtuluş manasına geldiği başarı manasına da geliyor. Musabaka yarışma. Kur'an-ı Kerim hıfzı yarışması ve tecvidi yarışması. Onda bir başarı göstermiş Abdus Onun tebriği. Abdus Selamı, eşkuru doktoru, ey doktor, sana teşekkür ederim. Cezakallahu hayran. Allah sana hayırla karşılık versin. El müdaris. Ya Mervanu ve ziyâ, hadihi nusxa al et Ey Mervan, bu nüshaları bu çoğaltılmış fotokopileri. Talebelere dağıt. Tevzi et. Dağıt. Abdüsselam. Ma hazel kitabu dachmullezî ma ke ya dokturu. Ey doktor. Beraberindeki bu dahm, Büyük hacimli kitap nedir? Hada mucemün camiiyyun. Bu toplayıcı. E, cem edici bir mucemdir. Sözlüktür. <Gülüyor> i̇nnehu du fayıda müteaddidetin muhakkak ki o müteaddit pek çok fayda sahibidir, fayda içerir. <gülüyor> i̇nnehu tib şerhın waafin lil kelimati mea emsiletin kesiyatın muhakkak ki o waaf yani tam e, eksiksiz tam olan bir şer e, getirir. B ile kullanıldı. Ye, t, oraya dikkat edin. Etay yeti̇yi Bİ harfci kullandığı kullanıldığı için müteaddi oldu. Muhakkak ki o çokça misallerle beraber kelimeler için tam eksiksiz şerh, izah getirir. İhtiva eder manasına. Ve yezkurul mesailen nahviyete ve nahvi meseleleri zikreder pek çok faydası var dedi onları açıyor. Birincisi kelimeler için çokça misaller getirerek tam bir açıklama yapar. mane olarak söylüyorum. Sonra nahib kaidelerinden bazı meseleleri zikreder. Bu da şu nahib-i var diye izah getirir. Ve kezalike yahvi suveren mülevveneten li tevzihime ani ba'dil kelimatî ve son olarak da kelimelerin bazısının manalarını tevzi için yani açıklamak için renkli resim ihtiva eder. Demek ki üç tane faydasını zikretti. Çok fayda sahibi bir mucem demişti. Onlardan birincisi kelime için çokça misaller getirerek tam bir izah açıklama yapar, şerh yapar. İkincisi nahvi kaideleri, meseleleri zikreder. Oradaki naif kaidesi neyse o kelime ile alakalı onlardan bahseder. Üçüncüsü de kelimelerin manasını izah etmek, açıklamak için renkli resim ihtiva eder. Yani kelimeleri resimli olarak gösterir. Ahmet fi kem mücelledini huve O kaç cilttedir. Yani kaç ciltten oluşmaktadır. Öyle de diyebiliriz. Fi mücelledeyni dahmeini. müpti daha haz bulunmuş sadece haber gelmiş iki büyük cilttedir yani o büyük kapsamlı faydalı sözlük. iki büyük ciltte toplanmıştır da diyebiliriz o manada iki cilttedir yani ama büyük iki ciltte sahip men muellifuhu onun müellifi onu telif eden yazan derleyen kimdir ellifehu cemaatun min ülumail lügati. onu lügat, dil alimlerinden bir topluluk tehlif etti. Derledi, kitap getirdi. E <gülüyor> hamidun, hamid geldi mi? Hamid ha ene zaya ustadu, ey hoca işte ben ben buradayım manasına. Derris kesura ki hadihil eyyame ya hamidu. Ey hamid bugünlerde gıyabın, kayboluşun çoğaldı. Çoklaştı. Ahmed jaa'a bi lil medineti'l münevverati'l usbu'i'l madiye. Evet, geçtiğimiz hafta babam Medine-i geldi. Fa kuntu meşgulen bi ve hizmetihi ve tevdi tevdi'ihi. Ve ben onun karşılanması, onun hizmeti ve yolcu etmesiyle, onu yolcu etmekle meşgul oldum. İstikbal, karşılama. hizmet hizmet etme. Hizmetinde bulunma. Tevdi ise, yolcu etme. Güle güle deme. El müdâris, meh mâ yekunis sebebû, fegat fâ tetke durûsun Cezmedici, şah Sebep, her ne olursa olsun, muhakkak ki mühim dersler seni geçti. Yani sen mühim dersleri kaçırdın. Mehma yekun esbabuhu faqad fatatke durusun Muhammedun. Gayre akilecem, mahret müennes cevaleye kadar tabii. Fatatke. Abdus-selame, enu şagilul mukayyifa ya doktoru. Faqad saddetil Ey doktor, mükeyifi yani klimayı çalıştıralım mı? Nüşagilul muhakkak ki hararet yani ortamdaki sıcaklık şiddetlendi. Ölmleris la mani'a hiçbir mani engel yok. Yedhulul muraqibu. Muraqib girer yardımcı. Bahad-ı tahiyyeti selamdan sonra men erade en yeşterike fi muhayyemiş şebabi fel yuseccil ismehu fi mektebi. Şebap gençler, Muhayyem kamp. Her kim gençlerin kampana iştirak etmek katılmak isterse ismini büromda yazdırsın. Fel yusajjil ismehu ismini yazdırsın. Yahrucu bu ilanı yapar sonra çıkar. El li lin ismi al-hadith eş-şerifel mescella 'ala şerit üzere yani kasede kaydedilmiş hadisi şerifi linesma dinleyelim. yuşagilul <gülüyor> musaddila yani kaydedeni çalıştırır açar çalıştırır. kaydeden ise teyiptir burada. müsencen kaydedilen müsencil kaydeden isim fail isim meful. İnşallah bu dersi de o ziyade libaklarla ders yapıyor anlatıyor. ''Ya İbrahimu, la tukellim zemineke ve ente tesma'u.'' ''Ey İbrahim, sen dinliyorken arkadaşınla konuşma.'' ''La tukellim.'' ''İntehel hadithu linesma'u merreten ukhra.'' ''Hadis bitti, bir kere daha onu dinleyelim.'' ''Linesma'u, yuvabbiful müseccile.'' Evet, müsedcili yani kayıt aletinin teybi e, yarıda keser, bir vakti yarıda keser, durdurur yani. Yıkla hadil hadiste ya usametu, ey usami bu hadisi oku. Usametu an Ebi hureyrete radıyallahu anhu gal. Bu Hureyre radıyallahu dan dedi ki. Nebi <gabbelen> Nebiyü sallallahu aleyhi ve selleme el Hasan ibn Ali'in radıyallahu anhuma ve indehul Akra'u Akra'ubnu Habis'in. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Akrab bin Habis radıyallahu anh onun yanındayken Ali'nin oğlu Hasan Allah o ikisinden razı olsun onu öptü. Qabbale takbil öpmek. Akrab bin Habis'te bir sahabe ismi. Fekale el Akra, Akran radıyallahu a dedi ki: İnne aşereten aşeraten minel veledi ma qabbeltu minhum ehadan. Muhakkak ki benim on çocuğum var, çocuktan benim 10 tane var ve onlardan hiçbirini öpmedim. Fenazara ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve gali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yani akra radıyallahu anh'a baktı ve dedi ki men la yerham la yurham müttefakun aleyhi kim rahmet etmezse merhamet olmaz. Merhamete e, nail olmaz. Üzerine ittifak olundu. Deriz ahsente maza fihimte min hazel hadithi ya usametu Aferin. Güzel yaptın. Ey usame bu hadisten ne anladın, ne fehmettin. Usa'metu, fehimtu minhu enne takbilel-etfâli emrun hasen. ve ennehu yedüllü aleyh şefaqati ve rahmeti Ondan anladım ki tıfılı, küçük çocuğu öpmek iyi bir iştir. Emrun hasenin iyi bir iştir. Ve Şefkate ve rahmete delalet eden bir iştir. O en nehudaki hu yine takbile gidecek, takbül etval. Bunu bir bütün olarak tek bir cümle halinde tercüme edecek olursak, küçük çocuğu öpmenin güzel bir iş olduğunu ve o işin yani çocuk öpme işinin şefkate ve rahmete delalet ettiğini o hadisten anladım. El müdaris. Ah <gülüyor> sen ya Ahmed o. مَا مَانَا قَوْلِ الْمُحَدِّث۪ينَ inne هَذَا حَد۪يثٌ مُتَّفَقٌ aleyhi. Aferin dedim Usame'ye tekrar. Sonra ey Ahmet muhaddislerin sözünün manası nedir? Ki muhaddislerin sözü parantez içerisine geldi. Muhakkak ki bu e, müttefakun aleyh bir hadistir. Üzerine ittifak olunan bir hadistir. Bütün ana tercüme edecek olursak muhaddislerin yani hadisçilerin Muhakkak ki bu müttefakun aleyh üzerine ittifak olan bir hadistir. Sözünün manası nedir? Ahmet Manahu enne hazel hadise revahul muhaddithanil celilani el imamul Bukhariyü vel imamul Muslimun rahime fi fî Onun manası bu hadisi iki büyük, iki celil, iki büyük muhaddis, hadisçi yani İmam Bukhari ve İmam Müslim Allah o ikisine rahmet etsin iki sahihinde rivayet ettidir El Müderris Ahsente Aferin. Muhammed Ya dokturu ene hadisu ahdin bil islami bu bir kavramdır hadithu ahdin bil islami ahdi yeni olan girme vakti yeni olan neye? İslama girmesi yeni olan birisiyim. Yani ben İslam'a yeni girdim. Yeni Müslüman oldum manasında. Ercu <gülüyor> en tuallimeni keyfe usalli alel meyti. Meyite cenazeye, ölüye nasıl namaz kılacağımı bana öğretmeni rica ediyorum. Elmleriz <gülüyor> bi kulli surur'in tüm sevinçlerle Sevincin tamamıyla tabii ki biru ve takra'u suretel fatihati Tekbir alırsın bir, Kebber ayu kebbirü tükebbir, Kebbera, yükebbir, tükebbir. <gülüyor> Tekbir alırsın ve Fatiha suresini okursun İlk tekbirden sonra Fatiha suresini okursun Thümme tükebbiru ve salli alen sallallahu aleyhi ve selleme Sonra bir daha tekbir alırsın. Yani ikinci tekbiri alırsın. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat okursun. Buna salli barik duasını okumak diyoruz. ثُمَّ تُكَبِّرُوا وَتَدْعُوا meyiti. Sonra tekbir alırsın. Yani üçüncü tekbir alırsın. Ve meyit için dua edersin. Cenaze için dua edersin. ثُمَّ ve وَتُسَلِّمُوا Sonra tekbir alırsın. Yani dördüncü tekbir. Ve selam verirsin. Demek ki dört de namaz, birinci tekbirden sonra Fatiha suresi, ikinci tekbirden sonra Nebi salli ve selleme salatı üçüncü tekbirden sonra meyit için dua, dördüncü tekbirden sonra vakit varsa dua yoksa selam. Muhammedun ceza Allahu hayran ya doktoru. Ey doktor Allah sana hayra karşılık versin. Usamet, ya doktoru fi eyy suretin kavluhu teâlâ ve verise Süleymanü Davude. Ey doktor, yüce olanın ve verise Süleymanu ı Davud'e kavli hangi surededir? Yani Süleyman Davud'a varisçi oldu, mirasçı oldu kavliyi hangi surededir? El-Müderris Hiyel-ayetü sadisete aşrete min suretin nemli. O, Nemil suresinden 16. ayettir. Ya doktoru, Tercu en tektube li esma'u ba'di müellifati Şeyhul İslam İbni Teymiyete. Ey doktor! Şeyhul İslam İbni Temiyenin müellifatından telif ettiği şeylerden, kitaplardan, yayınlardan bazısının isimli bana yazmanı rica ediyor. Burada zincirleme zafet var. Fark etmişsinizdir. Esma'u muda'f. Neye? Ba'diye. Ba'd muzaaf neye? Müellefatiye. Müellefati muzaaf neye? Şeyhe. Şeyh muzaaf neye? El-İslam'a. İbn-i onun bedeli. İslamın bedeli. İnşaallahu. İnşallah, Allah dilerse. Ya ihvanu. Kadhane vaktu salati zuhri. Ey kardeşler. Öyle namazının vakti Hane geldi Girdi diyebiliriz buna geldi Ve lemma Yüezzen ve henüz Ezan okunmadı Müzari cezmeden lemma Yebdu Ennel muezdine gayrı mevcudin Beda yebdu Aslında başlamak bidayet. Ancak enne ile geldiği zaman Görünüyor görünüşe göre manasına. Yani müezzinin gayri mevcut. Mevcut olmadığı görünüyor. Görünüşe göre müezzin mevcut değil. Yok. Fel yahrucu ehadukum ila'l musalla ve yu'ezzin. Sizden biriniz musallaya çıksın ve ezan okusun. Acib anales iletil atiyeti gelen sorulara cevapla. Men elledi Kabbele Hun sallallahu aleyhi ve sellem. sallallahu aleyhi ve sellem'in öptüğü kimse kimdir? Ma gal al akrau indema raa zalke. Akra an onu gördüğü zaman ne dedi? Ma da gal sallallahu aleyhi ve sellem. sallallahu aleyhi ve sellem ona yani akra radıyallahu anha ne dedi?